onların kalplerinin üzerinde hicap onların kalplerinin üzerinde bir tabaka la kanu eksibun yaptıklarına karşılık olarak elleriyle kazandıklarına karşılık olarak bu onların kalbinin üzerinde oluşan tabakadır diyor Allah öyle Bu söylediğim kelimelerin hepsi ramen içerisine girebilecek olan kelimeler. Bu filim usledi İmam Ahmed'in Müsned'inde ve termini ve inan terminalın sunağın abi murayla abi sallallahu aleyhi ve o da prekamermizden. İnnel müminel muhakkak mümin. İve günah işlediği zaman, olur noktatan suda on fi Onun kalbinin üzerinde siyah bir nokta oluşur. Fâin şayet şâte ederse ve ve el çekerse yani bırakırsa o günahı ve istiğfarı ve Allah'tan istiğfar talebinde bulunursa süpeli kalbi onun kalbi parlar. Yani o siyah nokta gider, eseri gider. Yine de bir parlaklık kalbinde oluşur. Ve inzade arttırırsa yani günahları işlemeye, arttırmaya devam ederse zadet artar. Yani o siyah nokta beraberinde artar. Hatta yanlı kalbuhu ta ki bütün kalbini kuşatana kadar. bütün kalbine üstün gelinceye kadar. Fedalika bu er-ranu o perde o örtüdür. O perde ki de kal Allah'ın Allah azze onun kitabında zikretti. Kella bel radi ala kulubihim ma kanu iksimu. Kalat ilmiyu terz dedi sayya olan bir rivayettir. قَالَ بَعْدُ السَّلَفِ Seleften bazısı dedi ki اَلْبَدَنُ beden, اِذَا اَحْرُرِيَا رَسْقَةً Soyulduğu zaman incelir. Yani insanoğlunun bedeni ile beraber kaba görünür. Fakat elbiseler üzerinden çıkarıldığı zaman insanoğlunun bedeni incelir. Dışarıdan baktığın zaman ee, elbisesiz bir insanla, elbisesi, elbiseli bir insanın hacmi bir değildir. Birbirinden farklıdır. وَكَذَذِكَا الْقَلْبُ kalbu, قَلْبْتَ aynen bunun gibidir. إِذَا قَلَّتْ خَطَى Onun hataları azaldığı zaman أَصْرَعَتْ لَمْعَتُهُ Onun gözyaşları hızlanmaya başlar. Yani şunu demek istiyor. Hani mesela diyelim ki, insanoğlunun bedenin üzerinde elbise bir koruma gidilir. Elbise onu koruyor dışarıdan ve kalın gösteriyor. Mesela soğuk işlemiyor bedene, sıcak işlemiyor bedene. Bunu ne sallıyor? Buna elbise sallıyor. Elbiseyi çıkardığımız zaman insan bedeni incelir, korumasız kalır. Hem görüntü itibariyle hem de hakikaten öyle Kalp de böyle. Demek ki kalp aslında kalsa, üzeri örtülmese kalbi, kalbin aslı nedir, Allah onu niye yaratmış demiştik daha önce. Allah'a inabet etsin, Allah, Hüseyin, Allah da sevilsin, Allah hoşnut olsun, Allah'ın ayetlerini işittiğinde gözleri yaşarsın mesela. Kalp bunun için yaratılmış. Peki, kalp ne zaman bu görevi görmez? Allah'ın kendinden dolayı yarattığı görevi iptal eden üzeri perdelendiği zaman. Yani kalbin kötü perdesi nedir? Bu anlamda, hatalardır. Yani günahlar arttıkça, kalp Allah'la mutlu olmaz, Allah'la sevinmez, Allah, Allah ayetlerinde üzülmez, göz yaşarmaz. Sebep çünkü üzerinde örtü var, tesir etmiyor. Yani aslına gitmiyor. E o şeyler çıktı mı? hataya bu Şeyler azaldığında hatalar, o perde kalkıyor. Perde kalkınca kalp neye dönmüş oluyor? kendi asli haline dönmüş olur. Es rahat O zaman gözyaşları hızlanmaya başlar. Diyor. Ve fiha mana bu manada, yani ibn Mubarak, ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, selef imamlarında şöyle bir şiir söylemiş: Rāʾi tu dūnū ban, Ben günahların kalpleri öldürdüğünü gördüm. görüyorum. وَيُرِثُكَ الذُّلَّ إِذْ ve ona devam etmek, idman, bir şeyin üzerinde edmana, bir şey üzerinde devam etmek, bir şeyi sürekli yapmak. وَيُورِثُكَ الذُّلَّ اِدْمَانُهَا Onun üzerinde sürekli devam etmek, sana zillet getirir. Sana zilleti miras olarak bırakır. أور, أور, أَوْرَسَ يُورِثُ الذُّلَّ diyor zaten bildiğimiz zillet, sana zilleti miras olarak getirir, sürekli Ve وَتَرْكُ الذُّنُوبِ Günahları terk etmek, hayatul huyubi kalbled hayattır. Ve hayirun le nefseke esyanha ve hayrun hayırdır. Senin nefsin için esyanına ona isyan etmek. Yani günahlara isyan et. Allah'a isyan edene kadar günahlar seni davet ettiğinde onlara isyan edersen bu senin için daha hayırlı olur. Bu aynı zamanda şey şiirinin de başı var. Efseded dine illel murukku ahbar <gülüyor> su'in ve rubbanha. Bu dini kötü yöneticiler de kötü günaharlarından başkasını ifsat ettir diye şiir devam ediyor. Okuduğumuz parahatla ilgili anlaşılmayan yer var mı? Yok, tamam. Şimdi bakalım abiler, bizim dersimizin başına dersimizin konusu kalbe katılaştıran unsurları işliyoruz. Kalbi neler katlaştır? Çünkü biz daha önce de söylemiştik, şimdi dersimizde de hatırlattık. Allah bu kalpleri katı olsun diye yaratmamış.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 Allah'ın yarattığı ve zevk alınacak bu kadar unsur varken hayatta, Allah'ın bu <gülüyor> hayatı yaşayalım diye yaratmış yani. Öyle değil mi? Mesela bu kadınları, bu güzel kokuları, bu yiyecekleri, bu yiyecekleri Allah neye yaratmış? Süs eşyası olsun, vitrinde dursun diye mi yaratmış? Her şey biz mutlu olalım diye var. M.A. <gülüyor> bunun için yaratmış. Buna rağmen insan eğer mutlu olamıyorsa, ister yolluk halinde, ister varlık halinde fark etmez. Allah'ın varlığı, Allah'ın vaatleri insanı mutlu etmiyorsa, bunu beyindeki bir tane hücrede aramak, bunu işte bir tane bilmem ne içeren bir ilaç kullandığın zaman geçeceğine inanmak, işte bunu falanca şeyi dinlediğinde falanca tip müzik dinlediğinde ruhun rahatlayacağına inanmak. Bunlar hepsi insanoğlunun yolunu şaşırdığını göstergesi zaten. Bunun tek bir nedeni vardır. Demek ki kalp Allah'ın kendisini yarattığı şeyden uzaklaşmış demektir. Yani katılaşmış demektir. Günahlarla, çok yemekler, çok içmekler, çok konuşmakla ve benzeri sebeplerle. kalp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 ee, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir başka hadisini anlamamız gerekiyor. O da Peygamber Aleyhisselam diyor ki: "Du'aradul fitan wa ala al qulubi kel Fitneler kalbe hasırın üzerindeki çizgiler gibi çizgi çizgi arz olur. Fitneler kalbe hasırın üzerindeki çizgiler gibi hasırın üzerindeki çizgiler gibi çizgi çizgi arz olur."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 Allah'ın öçlerinin bizi imtihan ettiği bütün şüpheler ve bütün şevvetlerle yani fitnenin hepsiyle aynı zamanda yine bizim kalplerimize tereddüt ediyor. Ve dikkat ederseniz ikisinde de Peygamber Aleyhissalatu bize bir kaide öğretiyor ki bu söyleyeceğim hadiste de önümüzde yazılı olan hadiste de. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki Tu'malu'l fitne ala'l kulubi kel hasirun aunun aunun. Fayi kullun ashrebuha mukid tedfi muktatu sawda. Hangi kalp onu içerse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 Düşmüştü. Bu kendini ıslah etmek müslüm, ıslah etmek isteyen Müslüman için çok önemli bir kaided. Hiçbir şey hayatımıza bir kere girmediği gibi hiçbir şey de hayatımızda bir defada çıkmıyor. Şey enpeşeyen. Yani bak burada Peygamber nasıl ifade ediyor bunu? Nokta tuhseuda, nokta Beyda Bak tek bir nokta konuyor. Yani koca kalp. Biz kalp dediğimiz zaman tıbbın anladığı kalbi anlamıyoruz, değil mi? Yani şurada bir et parçası var. kalbimiz şu kadar falan.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 nasıl ki bütün suyu bir kere de içine çekiyor, sen herkese onu sıktığın zaman, bir kere de, de onun içindeki bütün suyu boşaltabiliyor aynı zamanda. Yani bu bize neyi anlatıyor? Hani kalpler fitnelerine ab maruzdur. Hem etkilenmesi kolaydır hem terk etmesi kolaydır. Yani i̇kisi de aynı şekildedir. İnsan fucura düşmek istese bu da çok kolaydır. İnsan takvaya geçmek istese bu da çok kolaydır. Sadece irade lazım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sonrasında Aleyhisselatü Vesselam aynı bu hadiste söylediği gibi devamında diyor ki, hatta yasıra ala qalbayni taki iki tane kalp olur. Yani belli bir noktadan sonra iki tane kalp haline gelir. Nedir bunlar? Birincisi diyor ki peygamber aleyhisselam dese bu kalbin yani bu kaya var ya taş olan kaya. O kaya gibi diyor ben beyaz bir şey olur. Bir taş haline gelir. La tadru bu el fiten la tadru şeyun ma damati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 bir sonraki geldiğinde bir önceki zorlandığımız kadar zorlanmıyoruz. Hani onu çok rahat bir şekilde defede biliyoruz çünkü güçleniyor, kayar dönüşüyor yavaş yavaş. Ama kendi siyâli ne diyor? Hangi kalp onu içerse, onu ikinci kalp için annesine söylüyor. Bu sefer de kalbin aswada. Yani siyah simsiyah bir kalp haline gelir. Kel mirbadi. Kalbin kalbinin aswada mirbadan bu mujahiyen.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 وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا اُشْرِبَتْ مِنْ هَوَانًا Ne iyiliği iyilik bilir, ne kötülüğü kötülük bilir. Kendi hevasının içtiği müstesna. Yani kendi hevasına doğru gelen odur, onun dışında geriye hiçbir şey kalmaz, diyor. Bu da bize tabii bu hadisle beraber, yani bakmış olduğumuz zaman dediğim gibi en önemli olan mesele. Bir, her şey hayatımıza şey elfe şey el, parça parça yerleşiyor. İki,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 ee, ne zaman? ikinci gün olduğu zaman çok daha rahat. Yani bu cebelleşmeler yarıya düşer. Üçüncü gün olduğundan bu cebelleşmeler de kalmaz. Ondan sonra zevk alarak insan bunu yapmaya başlar. Aleyhisselam mesela bize bu hadislerde bunu anlatıyor. Şimdi biz konumuzun ta en başında da e, zaten bunu söylemiştik. Kalp insanoğlunun hayatının merkezi. Yani o salah buldu mu bütün hayatla beraberinde salah buluyor. O bozulduğu zaman bütün hayatla beraberinde bozuluyor. Tabii. Bu son ifadeye çok dikkat edin. لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا فؤشربت منه الله ابن قتيبة bu bölümü izah ederken diyor ki hani günahların insanın kalbini bu hale getirmesini izah eder. Diyor günah insana çok büyük iki tane çok sıkıntı verir, çok sıkıntı verir. Ama iki tane çok ciddi olanını peygamber hadiste zikretti. Yani en önemli olanını zikretti. Biri diyor İbn Kayyım hakla batıl insanın gözünde karışır. Hani la ya'rifu'l ma'ruf ve la yunkiru'l munkar <gülüyor> Tevhid şirki tevhid diyebilir, bidat-i sünnet diyebilir, fıskı takvâ diyebilir. Yani hak ile batıl gözünden karışır. İkincisi ise diyor, bütün vahiyye kendi havasına hakem tayin eder. Yani Allah'ın ve Rasulünün bir emri söz konusu olduğunda. إِلَّا مَا أُشْرِبَتْ مِنْ Yani bakar, hevasına uyuyorsa kabul eder, hevasına uymuyorsa reddeder. Yani işte artık ya ahlakta ya itikatta bir şekilde mutlaka Allah'ın razı olmadığı bir hal üzere düşer.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 اِلَّا مَا مُشْرِبَتْ مِنْ Kendi hevasına uygun olanın dışında insanın yanında ne bir iyilik denen bir mefuma ne kötülük denen bir mefuma. Yani mesele şu, olayları değerlendirirken iyi veya kötü diye bir ölçü yok adamın. Hesabına gelen iyi olmuş oluyor, hesabına gelmeyen kötü olmuş oluyor. Bu mesela bizim de kendi hayatımızda bundan çok fazla dikkat etmemiz lazım. Mesela insanlarda eleştirdiğimiz, kötü görmüş olduğumuz şeyler bizde veya bizim sevdiğimiz insanlarda olduğunda, eğer buna sukut ediyorsak e, veyahut da bu bizim için kötü gelmiyorsa, misal yani iyilik ve kötülüğe göre değil de insanlara göre ölçülerimiz değişiyorsa, şunu anlayabiliriz ki, demek ki işlemiş olduğumuz günahlar bizim kalbimizi çepe, çepe kuşatmış ve bundan dolayı da ölçülerimiz kaybolmuş. Yani misal, geçen akide dersinde de mesela bir örnek vermiştim size, şialarla alakalı, bilmiyorum hatırlarsanız ya, de, bidat de tayfelerini anlatırken,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 اَلْقَلْبُ وَيَعَوْزِ Kalpler, yani tencere gibi derler. Kalpler, kap gibi derler insanın kalbi. Şimdi dolduruyoruz biz bunu. Neyle dolduruyoruz? İki seçenek var önümüzde, ya hayırla veyahut da şerle dolduruyoruz. Şimdi ters çevrimiş olduğu bir şeyin içerisine e, hayrın girmesi mümkün müdür? Hayırın girilmesi mümkün değil. Ondan dolayı mesela biz diyelim ki bazen insan şaşırıyor. Yani bazen düşünüyor. Mesela Allah Resulü'nün döneminde Adam gözüyle aynı yarışmayı görmüş. Misal, münafıklar için söylüyorum. Adam gözüyle Peygamber Aleyhisselatü avucunun içindeki taşların konuştuğunu görmüş. Misal, Adam mesela gözüyle Peygamberimizin elini şöyle bir bardağın içerisine soktuğunu ve bir ordunun bu sudan istifade ettiğini görmüş. Misal, Adam gözüyle üç tane kurbanın üzerinde bir örtünün örtüldüğünü ve o üç tane kurmadan bütün bir ordunun, on bir kişilik bir ordunun karnını doyurduğunu görmüş. Adam bir tane kuzuyla her gazvesinde binlerce Müslümanın karnını doyurduğunu ve kuzunun etinin olduğu gibi yerinde kaldığını görmüş ee, mesela. Bunları gözüyle görmüş. Fakat buna rağmen adam peygambere inanmamış, yani inanmış gibi görünmüş ama üç dünyasında bu adamın yalancı bir adam olduğunu görmüş. Mesela Beni İsrail. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce hak eder. Sen Musa neler görmüşler? Yani Allah'ın onunla konuştuğunu görmüşler, Allah'ın davet celle ettiğini görmüşler, Firaun'un ve kovminin helak olduğunu görmüşler. misal. doğru mu? Allah'ın yani Musa ile sihirbazın arasındaki farklı gözleriyle görmüşler. Hani Allah Azze onlara göstermiş. Buna rağmen inanmışlar ama inanmadılar. Yani i̇nanmış gibi görünmüşler ama iç dünyalarında Musa hakikaten inanmamışlar. Niye?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 Peygamber gelse buraya otursa Aleyhisselatü Vesselam o ayetleri bize o okusa tane, tane tane tane tane tane o ayetleri bize okusa kalkış döndüğü zaman insan bundan hiçbir şekilde istifade edemez doğru mu bunun örneğinden bize ayet okuyacak olanlar mı bununla alakalı bunun örneğiyle alakalı ayet okuyacak olan bir ayet söylemiştik daha önce. Tabe Suresi'nde bir söyleyin sure de olur bir sure. tamam. Tamam. Bir, onlar ki, tamam. i̇man tamam. ha, bak, <gülüyor> bir sure indirildiğinde onlar derler ki hanginizin imanını arttırdı iman edenlere gidiyor. Ha bak bu ayetiyi şunu söylerdi. Vayisa'un 12. suretun feminhum men yaqulu ayyukum zadetuhu hadahi iman. Fa'amma'llezina amanu Bir sure indirildiğinde onlar soğanır. Bu hanginizin imanını arttırdı diye ama iman edenlere gelince diyor Allah bu onların imanını arttırmıştır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 bir gün Allah Resulünün durumunu düşünün yani. Bugün Allah Resulü gece yatağında yatarken diyor ki: "Leyter reculen salihan yahrisuni hadihi leyle." keşke bu gece bir adam olsaydı da beni korusaydı." diye. Yani Allah Resulü kendi devletinde bu duruma yaşıyor. Yani bu onun devleti. Allah Resulü Medine'de yaşıyor ve üzülüyor yani. Keşke biri olsaydı da beni korusaydı diyor mesela. E bunu ashabına da söyleyemiyor. Yani hani gelin biriniz beni koruyun e böyle bir tehlike var yani diye ama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 Devlet içerisinde bu korku yaşamış ama bu korku onların kalbinin lezzet içerisinde olmasının, onların kalplerinin mutluluk, huzur içinde olmasına engel de olmamış beraberinde. İkinci bir sınıf insan var bununla beraber, onlar için Allah Azze ve Celle diyor. Ömer Nazeefin kulubini muradum, fazaadethum redsan ila lissinin, wa matu wa Kafirlere gelince bunların pisliklerinin üzerine pislik atır diyor Allah Azze ve Celle ve kafir olaraktan da canlarını verdiğini.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 o da ters dönme yolunda yavaş yavaş ilerliyordur diye. Ama bak Allah Resulü bize yolu da göstermiş. Hani umut kesmek yok. naza'a, وَنَزَعًا وَاسْتَغْفَرًا سُقِلَ قَلْبُهُ Tövbe ederse, el çekerse, hani onu o duruma düşüren şeylerden el çekerse وَاسْتَغْفَرًا <gülüyor> ve Allah'tan sürekli istiğfar dilerse سُقِلَ <gülüyor> kalbu. Kalp bu üzerinde bulunan perdeden parlar, kalp bu üzerinde bulunan sıkıntılardan kurtulur. Ondan dolayı hani umutsuzluğa kapılmayacağız.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 günahların kalbine katlaştırılması. Şimdi e, ikincisi ise, ben bu konuyu alakalı senin tavsiyede de bulunayım inşallah, Bu geniş bir zamanımızda. İbn-i Kayyum'un yazmış olduğu Edda'u ve Deva adında bir kitabı var. Edda'u ve Deva'u yani Hastalık ve ilaç kitabın adı Hastalık ve İlaç diye. Orada yaklaşık belki 100 sayfadan fazla günahların insanın hayatındaki olumsuz etkilerini e, anlatıyor geniş bir zamanınızda o kitabı da okuyabilirsiniz. Hani bu konuyu daha iyi, daha geniş çaplı bir şekilde mutlaka ele alalım. Bir şey soruldu. İnsan yaptığı günahlar farkında oluyor. Hani tövbe etmeye, desteği fark etmeye yönelmek istiyor. Ama kalbin katılaşması, işte perdenin üzerine e, örtülme sebebiyle bütünlü şeyine yönenemiyor. İstifara dönemiyor. Tövbe'ye yönenemiyor. E, bu durumdan ne yapması gerekir. Şimdi insan <gülüyor> e, bakın abiler Normalde insan hayatında yapacakları sorumluluklar iki kısıma ayrılır. Birincisi insanın isteyerek, gönülden, zevkle yapması. Bu durumuna alandır demek ki Allah kullunun hayra muvaffak kılmış demektir. İkincisi ise adamın bu yapmış olduğu şeyi yapmış olduğu işi zorla yapması. Yani kendini böyle kabul edeceği sürlüleyen zorla o işi yapmasıdır. Şimdi bir şunu beklersek, mesela bir takım salih haberler var.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 İnsanı çepe çevre kuşatıyor. Salih ameller de aynı bunun gibi, kötü ameller de bunun gibi. Yani tövbe etmeyen, etmeye, istiğfardan uzak kala kala kala, beden istiğfarsızlığa alışıyor. Beden mesela, şimdi istiğfar ne demektir? Buraya dikkat edin, istiğfar, insanın suçlu olduğunu kabul etmesi demektir. Doğru mu? İnsanın yaptığının hata olduğunu, kendini kötü biri olduğunu kabul etmesi demektir. Şimdi sen bunu terk ede ede ede, Kendinin iyi biri olduğunu, sen bunun farkında olmayabiliyorsun. İşte iyi bir hal olduğunu kendine kabul ediyorsun. Sen ona yöneleceğin zaman, kendi alışkanlığını terk edeceğinden dolayı sıkılmaya başlıyorsun, daralmaya başlıyorsun, kalbin kas ve kesilmeye başlıyor. Böyle o an sanki boğuluyorsun. Misal. Ama terk ettiği zaman, hissetmediğin bir rahatlık haline kavuşuyorsun. Yani o yapmadığın zaman, o işi beraberinde. Aynen bunun gibi. Mesela diyelim ki, tövbe etmek istiyorum.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 başlar. Şimdi kalp de böyledir. Sen kalbini zikre alıştırırsan, kalp sürekli zikir yaparsa, sen bir gün zikri yapmadığın zaman böyle sudan çıkmış balık gibi çırpıldığını hissetmeye başlarsın. Zaten gaye nedir Müslümanın gayesi? Salih haberi de meleki haline getirmek. Doğru mu? Şeytanın gayesi nedir? İnsanda kötü hali meleki haline getirmektir. Yani mesela şeytan senden şunu yapmak istemiyor. Mesela her seferinde sana aynı mesveseyi ver ver ver, ver. yorumdur adam. Yani ne yapmak istiyor? Sen de onu meleke haline getirmek istiyor. Kendi olmadığı zaman bile sen o olmadığın bedene sıklıp onu yapasın. Hani ona yönelesin istiyor sende. Onun için yapmamız gereken bir şey mi var? Ee, i̇çimizden gelmiyor mu? Zorla yapacağız. Yani onu şunu da düşüneceğiz. Kendi kendimize bütün hayrın temeli düşünmektir. Bütün hayrın temeli tefekkürdür. Bütün hayrın temeli şuur etmektir. Mesela bak dikkat edin abiler. Şunu. Ne zaman gereksiz düşüncelere dalarsanız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 ahiret var, cennetin nimetleri bunlar, cehennemdeki göreceğimiz azaplar bunlar mesela diye. 10 dakika sonra bir bakıyorsun, kafa başka bir tarafa gitmiş, doğru. Geri topla geri getir, 5 dakika sonra kafa bakıyorsun başka tarafa gitmiş, 3 dakika sonra da uyumuşsun yani. Hatta yani böyle espri olarak bunu anlayabilirsiniz. Uykunuz gelmediğinde Allah'ı zikredin, yani uykunuz gelmedi diyelim.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 ve bununla da benim hayatımın boş olmasını isteyen bir şeytan var. Hemen beraberinde şunu lazım demek ki benim hayatımda dolu bir şeyler var. Yani şeytanı korkudan, şeytanı ürküten, benim hayatıma olumlu etkilebilecek dolu şeyler var ki, onu boş iler. Hani dolunun karşısına boş koyarsın ki onu onunla meşgul edebilesin beraberinde. Benim demem, benim problemim ne? Benim problemim düşünmek. Ya düşünmeyeceğim,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 Bu, salih ameller insandan meleke haline geldiği zaman olur. İki, nefsimizin istemediği, canımızın istemediği ama kendimizi zorladığımız yani tabiri caizle burnumuzu sürte sürte e, o hayrı yaptığımız e, şeyler. Ya buna gelince bu bizim elimizdedir. Biraz azim, biraz gayret göstereceğiz. Gerisi Allah'ın izniyle zaten gelir. Tamam Başka sorusu olur mu? Kuluyla alakalı sorusu olur Normalde başka maddeler de anlatacağım inşallah yani günahın insan üzerindeki zararlarıyla alakalı. Bu dersimizi şey kabul edelim, günahın kalp üzerindeki olumsuz etkileri olarak da ve çözüm yolu da Peygamber bize söylediği tövbe, el çekmek ve istiğfar. Bunu hiç unutmayalım yani, ne olursa olsun hayatımızın kurtuluşu burada yani. Tövbede, el çekmekte ve istiğfarda. Bir de buradan öğreneceğimiz şu olsun, hiçbir şey hayatımıza bir kere yerleşmediği gibi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 Öyleyse kabre gireceğimiz ana kadar kötülükle iyilik, hak ile batıl bizim hayatımızda sürekli mücadele edecek. Yani bir kere de Hakk'ın taraftarı olmak da, bir kere de batılın taraftarı olmak da mümkün değil. Onun için çabalayacağız. Hayat nedir? Hayat iman ve cihattır. Ne demek bu? Hayat iman ve cihattır. Ali nisbette <gülüyor> ediyor bu. Hayat imandır, inanmaktır, sonrası mücadeledir. Yani hayatın hepsi başından sonuna sonrası mücadele etmek, uğraşmak çabaldır safa etmekle. Biz de inşallah böyle yaparsak Allah'tan da sürekli yardım istersek inanıyorum ki Allah azze ve celle bizleri muvaffak kılacaktır. Bu